Ağız Allah'tan Şeytan'ı Rjeem. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillah Rabbil ala Ve Ala Rasulüna Muhammedü Vala Elhi Vucabihijmâgin. Ala Rasulüna Muhammed. Salu Ala Tabibü Kulubina Muhammed. Salu Ala Şefiğü Mubinana Muhammed. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ve Müminon Vü Müminatı. Bazen Onlar Değerli kardeşlerim. İçinde bulunduğumuz gün dünyanın pek çok yerinde ülkemizde olduğu gibi kadın hakları günü olarak kutlanıyor. Maalesef ki biz Müslümanlar da kendi değerlerimize sarılmayıp, kendi değerlerimize önem vermeyip batılların bize dayattığı her şeyi adeta Kutsuyoruz Onların gerekçesine bile bakmadan onları taklidin imanı bile izale edecek bir tehlike olduğunu düşünmeden her şeyde peşlerine gidiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz ayette Yüce Rabbimiz Müslüman erkekler ve Müslüman kadınları ifade ederek buyuruyor ki mümin erkeklerle mümin kadınlar onlar birbirlerinin velisidirler. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَا لِلْمُنْكَرِ Onların öyle aralarında ayrımcalık yoktur. Bir kere bir hususta ayrımcılık yapılması, pozitif ayrımcılık bile olsa o noktadaki acziyetin, noksanlığın, geriliğinin bir işaretidir. Yani bugün hiçbir kimse erkekler günü diye böyle bir şey zikredilmez. İnsanlar günü diye böyle bir tabir hiçbir yerde yoktur. Ama ne vardır? Mesela özürlülerle ilgili, engellilerle ilgili bir gün vardır. Nihayetinde bir noksanlık söz konusudur. bir Eksik kalan bir durum var ise onu tamamlamak, özel himaye altına almak üzere günler ihtiyaç edilir. İşte bugün kadınlar günü diyerek kadınlara özel gün atfedilmesi, özel gün tahsis edilmesi baştan bir ayrımcılığın ta kendisidir. Kadınları eksik varlık olarak görüp onların ezilmişliğinin, onların bir noktada nakıs durumda olduklarını beyan etmek üzere adete ortaya çıkmıştır. Bildiğimiz gibi İslam'dan önce kadın haklarına önem verilmediği halde kadınlar gerçekten ikinci sınıf muamele gördükleri halde İslam bu noktada bu insanlar arası eşitsizliği gidermiş ve kadını da erkeğin bir parçası olduğunu beyan etmiştir. Onun içinde İslam'ın en temel müessese, en hayırlı kurumlardan birisi addetti aile erkek ve kadının bir araya gelmesiyle ortaklığıyla oluşan bir yapıdır. İslam'ın temel değer verdiği unsurlardan birisi olarak Tabii burada, burada kadın erkek haklarından bahseden insanların kadını bir sömürge aracı olarak, bir ticari meta olarak görmeleri sonucu ortaya çıktığını da düşünmemiz gerekiyor. Bugün batı toplumlarında, batıya endeksli toplumlarda, taklitçi zihniyetlerde kadınla erkeğin sanki eşit olduğu gibi bir ifade eşit dendiğinde elbette ki yaratılış açısından, kulluk açısından, mükellefiyet açısından, Rabbimize karşı sorumluluk açısından eşittirler. Ama şu da vardır ki her birisinin kendisine has vazifeleri, kendisine özgü kulluk görevleri vardır. Herkes kendi vazifesini, kendi işini yapar. Bugün eğer kadın ve erkek her anlamda eşitlenirse, o zaman insanlığın yaratılışına tabiatına aykırı bir iş yapılmış olur. Elmayla armudu toplamak mümkün olmadığı gibi kadınla erkeğin her konuda da eşit olduğunu, her ikisinin de aynı işleri yapacağını düşünmek de bu kadar mantık dışıdır, çağ dışıdır. Onun için de kadının yaratılışı gereğe yaratılışı gereğe bünyesine uymayan görevlerde zorlamak Yaptırmak işte bugün karşı karşıya bulunduğumuz Batı toplumunun insanlara engage etmeye çalıştığı bir yapı'nın bir düzenin sonucudur. Bunların sonucunda da, bunların sonucunda da ortaya çıkan hadise bugünkü gibi bir durum ortaya çıkar. Bugün kadın reklamlarda otomobil lastiklerin reklamında bile kadınlarla pazarlanır. Çünkü kadın bir eşya gibi bir meta gibi bir e, istismar aracı olarak toplumun, kapitalizmin bir ürünü olarak karşıya çıkartılmış. Halbuki dinimiz kadını yaratıldığı Erkeğe de kadını da çocuğu da herkesi yaratıldığına uygun şekilde muamele etmesini ister. Değerli kardeşlerim Arz etmeye çalıştığım gibi insanın her bireyi kulluk açısından, iman etmesi açısından, ibadetlerle yükümlü olması açısından, Rabbimize karşı görevleri açısından, yaptığı hayır ve hasenatın, sevap ve günahın karşılığını almak bakımından hiçbir fark yoktur. Her biri mükelleftir fıkıhta mükellef diye tarif ettiğimiz herkes belli şartlara oluşturmuş olan erkek ve kadın bay ve bayan anne ve baba bacı ve kardeş iki ayrı cinsi kapsar. Erkeklerin hukuku ayrı bayanların hukuku ayrı gibi bir durum söz konusu değildir. İşte bugün maalesef geldiğimiz toplumsal yapıda kadına göya akıl vererek göya kadının özgürlüğünü savunarak kadını her geçen gün biraz daha fazla özgürlüğünü kısıtlayarak köleleştirilmekte kadın. Ne yapılırak maaşın olsun, diploman olsun kimse boyun eğme. Kadına deniyor ki sen evde Allah'ın emrettiği aile bütünün bir parçası olarak kocana itaat etme. Kocana eyvallahın olmasın ama git çarşıda pazarda çalışarak ele elin erkeklerine köle ol. Kocana hizmetçi olma ama git patrona köle ol, hizmetçi ol. Bu noktada kadın maalesef asli meclisinden çıkartılarak değişik bir yöne doğru evriliyor ve sonuçta da yine yaratılışına aykırı davrandığı içinde, aykırı davrandığı içinde sonuçta kaybeden hem kadın hem insanlık oluyor. Değerli kardeşlerim İslam'ın önem verdiği kurumlardan birisi ailedir dedik. Aile ki alimler de aileyi bir dünya gibi görmüşler. Aile insanın, iki insanın birleşmesiyle meydana gelir. Aile bir alemdir. Alem büyük ailedir. Aile de küçük bir alemdir. Dünyanın özü aslında Kadın ve erkek iki kişinin bir araya gelmesinde bir bütünü oluşturmasıyla gerçekleşir. Ama ne var ki bugün artık aileler hayatı paraya endişli düşündükleri için yalnızca para kazanmak ya harcamak kazanmak ve harcamak hayat yalnızca buna endişli görüldüğü için de artık evler bir saadet yuvası huzur merkezi değil birer lokanta, birer otel gibi görünüyor. Onun içinde eve gelen herkes lokantada yemek yer gibi yemek yiyecek, sonra da otelde istirahat eder gibi istirahat edecek, sonra da sabah olduğunda kalkıp gidecek. Herkes, herkes işine gitmiş olacak. Halbuki dinimizin önem verdiği o aile mefumu, o aile kavramı en önemli görevi kadına vermiştir ki kadın Ailede evin iç sorumluluklarını üstlenir, hayatın paylaşımında erkeğe rızık teminini, kadına da ev işlerini yapmayı, çocukların ahlakiyle eğitimiyle meşgul olmayı bu tanım bu taksimat içerisinde kadına yüklemiştir. Onun içinde aile mefhumu küçü, küçümsendiğinden aşağılık bir kurum olarak görülüyor. Aile hiç önemsizdir ama git dışarıda teziyehtarlık yap. Her gün yüzlerce erkeğe, kocana yapmadığın cilveleri yap. Onlara gülümse, hoş karşıla. Bugün bankalarda tüm çalışanlara verilen genel talimat. Herkes gelen müşteriye gülümseyecek. Bir bayan bankada çalışıyorsa kocasına davrandığından çok daha iyi. Yabancı bir erkeğe davranmak zorunda. Onun gönlünü hoşnut edecek, ilgilenecek, hal hatırını soracak, derdiyle dertlenecek, böylece işini yapmış olacak. Ben banka diyorum ama siz başka kurumlarda çok rahat bir şekilde bunun içine katabilirsiniz. Maalesef kadının çalıştığı her yerde durum bundan hiç de farklı değildir. Pek az yerde ancak kendini kamufle ederek erkeklerle haşır neşir olmadan e, çalışabilmekte bugünkü toplumda kadın. İşte kadın çalışmaya da sevk edildiği için bunun sonucunda o ailenin çocukları da ana babalı yetim ve öksüz olarak toplumun karşısına çıkmalı. Onun için çocuk her sabah anne ve baba ikisi birlikte gidecek. Çocuk da ya kreşe ya da komşuya bırakılacak ya da ta ileri yaşlara gelmiş artık yaşlandık istirahat edelim diye tam e, hayatının ikinci baharını yaşamakta olan dede, dede ve nineler ileri yaştan sonra tekrar bebek bakıcılığıyla görevlendiriliyor. Hele de kadınla erkek, özellikle de kamuda görev yapıp görev yerleri ayrı olduğu zaman onu hiç zikretmeye bile herhalde gerek yok. Para kazanacaklar diye erkek bir yerde yaşıyor kadın başka bir yerde yaşıyor çocuklar hayli hayli perişan üçüncü bir kişi de gelip bunlara yardım etmekle sorumlu hale getiriliyor. Onun için değerli kardeşlerim bugün bu kadınların hayata itilmesinden en büyük problem doğurduğu sonuçlardan birisi de ailelerin çocuklarıdır. Çocuklar gerçekten aile sevgisinden, anne şefkatinden, baba ilgisinden mahrum olarak büyümekteler. Bunun sonucunda da zaten ortaya başka sonuçlar da çıkmalı. Bu şu sözlerim, kadınların kesinlikle çalışması haram anlamında değil. Tarihte de hanımlar çalışmış, para kazanmışlar. Ancak bunun belli bir ölçüleri olmalı. Bugün itibariyle hele de karı koca ikisi bir yerde birlikte çalıştığı zaman bir kere dışarıda çalışan her kadın bir erkek kadar cesur olmak zorunda. Bir erkeğin yaptığı her şeyi yapmak zorunda. Bir erkeğin evin dışına çıktıktan sonra göğüslemek zorunda kaldığı tüm zorlukları kadında göğüslemek zorunda. Bilmek zorunda. Aynı şekilde bir erkek... Eğer hanım çalışıyor vaziyette ise bir kadının evde yapması gereken her şeyi bilmek zorunda. Karı koca çalışılan bir evde erkek kesinlikle ütüyü kendi yapmalı. Kesinlikle yemek pişirmesini bilmek zorundadır. Bugünkü geldiğimiz toplumsal yapının bir sonucu olarak buradan tekrar altını çiziyorum ki tabii ki kadınlar şer'i kurallara uygun olduğu sürece kendileri de Alın terleriyle para kazanabilirler Gidip başkasına Dilenmektense alın teriyle Para kazanmak çok daha hayırlıdır Ancak bugün Hiç gerek olmadığı halde Kadını sırf sokağa döküp Sözüm ona özgür Müşresine bir hava estirilerek Kadının çok zor şartlar Altında çalıştırılması Asla İslami de değildir insani de değildir Aile mefhumu açısından da toplumun geleceği açısından da son derece problemlidir. Değerli kardeşlerim, kadınla ilgili tartışma konusu pek çok husus vardır. Biliyoruz ki görevler açısından birliktedirler dedik. Aynı zamanda Peygamberimiz bir hadis-i şerifte buyurur ki el ilmu fariylatun alai kulli muslimin ve muslime ilim tahsil etmek her Müslüman erkek ve kadına farzdır. Burada Kadının da erkeğin sahip olduğu tüm diplomalara sahip olması anlamında da değildir. Burada farz olan ilim, farz olan ilim, ilmihal bilgisidir. Her insanın asgari olarak hayatı boyunca zorunlu olan, yapması gereken her şeyi bilmesi ilmihal bilgisidir. Ki erkek açısından da ticarette uğraşan bir adamın Hangi yaptığı alışverişlerin haram olduğu, hangisinin helal olduğu, hangisinin faize girdi, hangisinin girmediği gibi hususları bilmek zorunda olduğu gibi bir kadın da ibadetleri açısından ya da evde yaptığı işler açısından her görevi bilmek zorundadır. Ki zaten dinimiz bu noktada kadına da erkeğinde bilgi sahibi olması hususunda bir sınırlama getirmemiş, tersine büyük sahabe Hazreti e, Ümül Müminin, müminlerin annesi Hazreti Ayşe validemizin iyi bir fakih olduğunu hepimiz fakihe olduğunu biliyoruz. tabi son dönemde yaygın olan bir başka husus da şu. Kadınlarla ilgili İslam'ın adeta sanki kadını küçük düşüren bazı sözler ortaya çıkarılmaktadır ki Bunlar içerisinde bazı uydurma hadisler vardır. Son dönemde yapılan ilmi çalışmalarla bunların pek çoğunun aslı astarı olmadığı da tespit edilmiştir. Mesela bunlardan bir tanesi kadınlarla ilgili uğursuzluk getirdikleri ile ilgili iddiadır. Dinimiz bunu kökten reddede. Uğursuzluk diye bir şey söz konusu değildir. Her insana فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْمَنْ يَرَحْ Omen yani miskal zerre şemayra herkese ancak emeğinin karşılığı vardır. Herkes zerre kadar iyilik ya da kötülük yapmışsa karşılığını görecektir. İnsana başka şeylerle suçlamak, hele doğuştan suçlu muamelesi görmek İslam'a ait bir düşünce, bir durum değildir. Hatta hani Hazreti Adem'in cennetten çıkarılmasına vesile olan Hazreti Havva iddiasını bile Bugünkü çalışmalarla ayetlerin yorumunda e, bunun yanlış olduğu söylenmiştir. Hazreti Adem gibi bir insan bir kadına teslim oldu demek nihayetinde doğru görülmedi tespit edilmiş. O şeytan bir şekilde peygamber de olsa o günkü şartlar içerisinde teslim olmuş deniyor. Hazreti Havva suçlu değil. O gün şeytan her ikisini birlikte suçlamış. Tabi Kadınları suçlamak kolay olduğu için hemen oradan atılıyor. Aynı şekilde mesela e, toplumda yine söylenen işte kısır bir kadındansa evde kuru e, hasır daha iyidir sözü de kesinlikle uydurma bir sözdür. Allah hiçbir insanı yaratılışındaki bina kısadan bir eksiklikten dolayı sorguya çekmez. İnsanı bulunduğu hale göre imtihan eder. İnsanın kendi elinde olan bir durum değildir. Yine buna benzer kadınlar hatta çok sık kullandığımız bir söz var. Bugün az önce bir e, kitapta gördüm. E, erkek çocuklarınızı seven kızları sevmeyin, e, kızlar zaten kendini e, sevdirir diye çok meşhur bilinen bir söz var. Deniyor ki bu da aslı olmayan bir haberdir. Asılsı haberdir. Yani bu sözü kimin söylediği tespit edilmemiştir. Bu e, belki kulağa hoş geliyor, cilveli çocuklar diye görünüyor ama bir şekilde böyle bayanları küçümselten veya insanlar arasında ayrım gözeten durumların hiçbirisi değerli kardeşlerim doğru değildir. Hazreti Ömer'in de yine kadınlara sorun ne diyorlarsa tersini yapın sözü atfedilmiş. Bu da doğru bir söz değildir. Aile içerisinde Evet söz sahibi erkektir. Son karar merci erkektir ama birlikte karar alırlar, istişare ederler. Nihayetinde erkeğin rolü daha farklı olduğu için kendisine e, ailede de idarecilik görev verilmiştir. Kadının yapısı, yaratılışı zaten idareciliğe müsait olmadığı için bu görev erkeğe verilmiştir. Ama bilmemiz gerekiyor ki nasıl insan erkek... Yeryüzünde Allah'ın imar görevi verdiği kulluk, medeniyet kurma insanları ve toplumları istah etme görevini insana erkeğe nasır vermişse bu halife olma görevinde yani yeryüzünü imar etme görevinde kadın da erkek kadar sorumludur. Burada Allah erkek diye bir ayrım gözetmemiş kul olan insan olan herkese eşit derecede bu sorumluluğu yüklemiştir. Aynı şekilde erkek hangi yasaklara ve hangi emirlere muhatap ise kadında aynı yasak ve aynı emirlere muhataptır. Arada hiçbir fark yoktur. Her ikisi de Kur'an-ı Kerim'in Peygamberimizin sünnetinin ve İslam'ın getirdiği tüm hükümlerde ayrım gözetmeksizin hepsini yapmakla eşit derecede sorumludurlar. Ve kendisine Allah Teala tarafından konulan kurallar her ikisi her ikisi içinde bir bütündür. Her ikisi de hukuka, hakka riayet etmek, rızayı ilahi elde etmek için çalışmak zorundadır ve her ikisi de birbirine muhtaçtır. Her ikisi bir, bir, birlikte aileyi, ailede toplumu, toplumda ümmeti ve insanlığı oluşturur. Dolayısıyla birisinin varlığı diğerini yok kılmaz, tersini her ikisi de birbirine muhtaçtır. Bu itibarla nasıl ki vücutta her azanın bir görevi varsa ailede de ailenin tüm fertleri arasında Toplumda da toplumun tüm fertleri arasında bir görev bölümü, bir vazife taksimi vardır. Herkesin çalışma alanı ayrıdır. Herkes yapması gereken işi yapar. Böylece, böylece nihai hedeflerine, rıza ilahiyeye hep birlikte yürümüş olurlar. Bugün uydurulan işte senede bir gün filan kadınları hatırlayalım sözü gerçekten çok çok uzak. Batı kültürünün bir dayatması olarak hatta ilk ortaya çıkışı da, da değişik sözler var ama birisi 400 tane kadının yakıldığı bunun sonucunda böyle bir gün ihtas edildi gibi bir durum söz konusudur. Onun için de Müslümanlar kadınların Allah'ın bir emaratı olduğunu çok iyi bilirler. Ve Peygamberimizin veda hutbesinde emanet bıraktığı sözlerden birisi de Erkeklere kadınların Allah'ın bir emaneti olduğu, onlara iyi davranılması gerektiğini bize hatırlatmıştır. Bu düşünce içerisinde müminler hareket ederler. Müminler bilirler ki Allah katında en hayırlı olan kimse ailesine en iyi davranan kimsedir. Ve bilirler ki Allah katında en hayırlı insan, en takva olan insandır.